Deli Rüzgar Yaprakları dökülmüş Çok eski arkadaşım Koca ağacın altında Deli rüzgarla birlikte Dereden Tepeden söz ettik Deli çocuğun anlattıkları Genelde bildiklerimizdi Ama defalarca tekrar etmek Gündeme yeniden getirmek her zaman için iyidir diye düşünür ve söylerdik. Belki biraz öğüt alırız. Belki biraz yola geliriz. Yıllarca hep aynı yöne baktık. Yıllarca hep aynı şeyi söyledik. Kurtulduk. Geliştik. Modernleştik. Asıl gerçek bu mu? Gerçekten kurtulduk mu? Gerçekten modernleştik mi bilemiyorum, tartışılır, tartışıldıkça gerçekler anlaşılır. Ama ya tartışılmazlar varsa, yasalarla bazı şeyler yasaklanmışsa, kaybettiğimiz değerleri düşünürsek, aranan, özlenen değerlerden söz edersek, zaman içinde ne çok şeyi kaybettiğimizi, her şeyimizin ne çok tutuklu kaldığını Belki anlar, kendimize geliriz. Belki kendimizi avutmaz gerçekleri söyleriz. Haydi deli rüzgar, geçtiğin yerleri anlat bana. Deli rüzgar, geçtiği yerleri anlattı bana. Üç beş mutlunun dışında kalanları, sürekli yaşanan fakirliği, yoksullukları, Yaşam içinde sürgünleşen umutsuzlukları. Güldüm. Asıl öbürlerinden haber ver. Bir avuç burjuvadan, gerçeklerden, habersizlerden. Ben onları bilmiyorum ki dedi. Onların sağlam evleri, korunaklı iş yerleri, mükemmel yaşamları var. Beni aralarına sokmuyorlar. Acılarla güldüm, acılarla düşündüm. Gençlik yıllarında emekliler görürdüm. Ellerinde bastonları, etrafında çocukları, emekli zenginlik içinde, çocukları paralarının peşinde. Bugün onlar yok artık. Nerelerde? Gençlik yıllarında ustalar, çıraklar görürdüm. Bileğinin gücüyle mesleğini kazanan, alnının teriyle ekmeğini kazanan, üretmenin mutluluğuyla yaşayan, umutlarını göz nuruna, bileğinin varlığına, inancının ruhuna, azimle bağlayıp yaşayan. Yokluğun yokluğunda, umutlar yaşanıyordu yaşamda. Şimdi durumlar çok farklı. Oku bakalım. En yüksek okulları, uzadıkça uzar işsizlik sıraları, İş arayanlar büyük diplomalı, işe yaramıyor artık diplomaları. Kendi ayakları üzerinde duran, köyünde umuduyla toprağa bağlanan şimdi yok artık. Köylerin çoğu boşalmış, her biri şehirlerde taşlar arasında kalmış. Deli rüzgar esince, sağlam yerlerde konaklayanlar, dışarıdaki ayazdan habersiz, düşlerini, hayatlarını kuranlar. Deli Rüzgar'ın anlattıklarından habersiz, duyarsız yaşayanlar konumuzun dışında kalıyorlar. Bak dedim Deli Rüzgar'a, şu koca ağız şahit olsun ki Sen çok kalleş ve kaypaksın. Bana niye diye saldırdı, ayazıyla yüzüme çarptı. vücudun da acımasızca dolaştı yokluğun vurduğu, dolandırıcıların yolduğu, yalancıların dolandırdığı, yoksulların kapısında, evlerinin ortasında ne işin var? Onları bıraksana. Haydi! Sıkıyorsa, ulaşamadıklarını vursana. Sıkıyorsa, kendini koruyanları vursana. Haydi! Hali vakti yerinde olanları vursana. Zevkinden har vurup harcayanları vursana. Ama Olmaz değil mi? Yapamazsın değil mi? Cidden. Sen gerçekten çok hainsin. Cidden. Sen gerçekten çok kaypaksın. Hayatı düşlerimden yaşamak istemiyorum. Ben de gerçeğimden, gerçeklerimden hayatı dolu dolu yaşamak istiyorum diyenleri bırak. Dön git kendi evine artık. Kırbacını... Yüzümde şaklattı. Korkunç bir fısıltıyla beni kucakladı. Bütün benliğim sonuna dek ürperdi. Ayaz acımasızca vücudum da dolaştı. Arkadaşım koca ağaca yaslandım. Ta uzaklarda gördüğüm çiçekle heyecanlandım. Deli rüzgarlar bir gün susacak, yarınlar bizim olacak diye bağırdım. Yeryüzündeki bütün tohumlar Bana selamlarını yolladılar Elbette Elbette yarınlar bizim Dün bizim An bizim Gelecek bizim 16 Aralık 2008 İzmir Mehmet Çoban